Hoş bulduk. Ben yaklaşık altı aydır evliyim. Evet. Ee, i̇ki ay bundan önce eşim e, Allah'la ilgili, dinle ilgili küfürler yağdırdı. Ve ben buna söyledim ki hani düşmüştür. O da bizim hani nikahımızı kıyan e, hocaya sordu. Hoca da hani nikahınız düşmez dedi. Bugün de yine sizin programınızda rastladım hani nikahın düşme şeylerine. E, kendi kendime çok kötü oldum size sorayım dedim. Hani bana bir günaha var mıdır? Hay hay yöneltelim hocamıza inşallah. Tüm yönleriyle elimize alalım. Antalya'yı selamlıyoruz efendim. Hayırlı akşamlar olsun. Evet Muhterem hocam. Şimdi e, burada mezhepler bazen eleştiriyorlar ya niye çok mezhep var diye. Mezheplerin e, birden fazla olmasının e, gerçekten büyük bir rahmeti var. Yani engin bir rahmeti var. E, burada Hanefi mezhebine göre bir insan Allah'a, peygambere veya dince mukaddes olan şeylere söverse e, dinden çıkar. Dinden çıkınca ne olur? Eşi de kendisinden boşanmış olur. Ama yani bu bir talak değil. Yani bu bir boşanma değil ama yani bağlardan herhangi bir nikah, nikaha düşüyor. Evet. Ni, nikaha, e, nikah bağı geçici olarak askıya alınmış oluyor. Hani evet. öyle ifade edelim. E, bu kimse ama bu bir boşama falan sayılmıyor. Sadece eşine yaklaşması falan bu harem hale geliyor. Yeni Nikahını yenilemesi gerekiyor daha doğrusu. Dinden çıktığı için nikahını yenilemesi gerekiyor. Ama tekrar edeyim bu bir talak değil. Yani bu bir boşama sayılmaz. Şimdi şafirlerde ve bazı müştehitlere göre bu türlü durumlarda bunun nikaha düşmez. Yani bu bir günahtır. Büyük bir günahtır. Allah'a karşı, peygambere karşı bir saygısızlıktır. Bundan dolayı bunlar nikahlara düşmüş olmaz. Dolayısıyla burada şayet eşini ikna edebiliyorsa yeni bir nikah yapmaları uygundur. Ama eşini ikna edemiyorsa ve bu şekilde de evliliğine devam edebilir. Yani o kadar çok korkmasına, endişe etmesine gerek yok. Evet.